Hocam bayanların lazer epilasyon yöntemiyle e, tüylerini veya kıl aldırmaları caiz olur mu hocam? Bayanlar e, şayet göbekle diz kapağı arası dışında bir yerle bir yerde e, lazer epilasyonla tüylerini aldırabilirler. Ama sıra göbekle diz kapağı arasına geldiği zaman e, bayan bayana bile olsa başka bir bayanın Bayanın bu bölgesine bakması zaten caiz değil, haramdır. Dolayısıyla bu bölgesine lazer epilasyon yaptırması da haramdır.